sonra Rabbimiz bizim iç dünyamız. Onun bir çerçevesi çiziliyor. Et-tabiun nasıl bir tövbe edici olacağız? Günahkara, yalnız günahkara tövbe değil. Herkese tövbe buyuruluyor. Efendimizin masum Kainatın fahri ebediyse, lil alemin, geçmiş gelecek diye bir şey yok. En çok istiğfar eden oydu. Hatta bir şey hafiye diyorlar ki, niye diyorlar sen geceleri uyumuyorsun? O diyor ki Allah ruhsun geçmiş gelecek her şeyi affolduğu halde o ayakta şişinceye kadar namaz kılıyordu. Zikir halinde taat halinde benim için hiçbir ibadetim için bir garantim yok buyuruyor. Cenab-ı Hak bir el bil-eshar buyuruyor. Seherlerde Cenab-ı Hak kapıları açılıyor fakat samiyet istiyor. amel Salihlerle saliklerle, davranışlarla o istiğfarı bir teyidini istiyor. En mühim istiğfar, bilhassa peygamberlerin, Allah'ın verdiği nimetlerin bedelini ödeyememe. İmanının bedeli Allah'a ödenecek. Verdiği nimetlerin bedeli Cenab-ı Hakk'a ödenecek. O bedeli ödemek de imkansız. Yani bir imanın bedelini ödemek mümkün değil. Onun için peygamberlere baktığımız zaman hep istiğfar halinde. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin istiğfarlarını bildiriyor. Demek ki Et-Tayib'in ilk başta tövbe geliyor ki, insan daima bir istiğfar halinde olmalı. İstiğfarın da samimiyet ve ameli salihler teyit etmeli. El-Abidun buyuruluyor, ibadetler. İbadetler bizim Cenab-ı Hakk'a vesile. Allah Celle, Celle bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok. Bizim ruhani tekamül bakımından ihtiyaççımız var. Namaza ihtiyacımız Cenab-ı bir mülakat olmuş oluyor. Kalp ve beden ahengi için istiyor. Hatta bir ravi diyor ki, biz diyor, hadis alacağımız kimsenin yanına giderdik. İlk başta onun namaz kılışını seyrederdik. Namaz kılıcı huşu içindeyse, ondan o hadisi alırdık. Çünkü, Kuşu ile namaz kılın, diğer amelleri de güzeldir. Çünkü onu fahşadan ve münkerden o namaz korur. Fakat eğer namazını gelişi güzel kılıyorsa ondan o hadisi almazdık dönerdik buyuruyor. İşte el abidun ibadet edenler yani namazı bir mülakat halinde kılabilirler. Secdeden bir nasip alabilenler secdeye yaklaş buyururum. Halimize bakıp ne kadar Kur'an ve sünnetin şu için ahlakımız ne kadar Allah Resulü'nün ahlakına benziyor. Bu bizim kıldığımız namazın bize durumunu gösteriyor. Oruç ayrı, oruç bizim merhametimi gösteriyor. Allah'ın verdiği nimetlere karşı ne kadar teşekkür halindeyiz. Allah'ın verdiği ne kadar nimeti kadirini biliyoruz. Devam bizi razık besliyor devamlı. Ne kadar razıka teşekkür halindeyiz. Bu teşekkürle ne kadar bir infak halindeyiz. Zekattı, infaktı, da El mülkü mülk Allah'a kul bir emanetçi. Biz ne kadar bu emanetçi olmanın bir şuuru içindeyiz. Kendimize ne kadar, kendimizin dışındakilere ne kadar. Mevsimine geliyoruz, haç ibadeti o da bambaşka bir hadise. Bambaşka bir tecelli. En son farz olan haçtır. Nasıl bir kefen iklimi. Nasıl bir teslimiyet? İbrahim Aleyhisselam onu hatırlatıyor bize haç. Nasıl kalpteki bu mal ve can tahtının düşmesi? Mal tahtı düşüyor, infak ediyor, seferber ediyor. Halil İbrahim bereketi oluyor. Cenab-ı Hak büyük bir bereket veriyor kendisine. Canını ortaya atıyor. Ateşe Gülümseyerek bakıyor. Cenab-ı Hak, ey nar, serin ve selamet ol buyur İbrahim'e. En son kendisinin devam eden parçası kalıyor. İsmail aleyhisselam. Yedi yaşında, on yaşında en çok sevimli halinde, masum ve sevimli halinde. Kendimizden bir pay biçelim, oğlumuzdan, torunumuzdan. En sevimli bir, bir hali masum, saf, berrak, gördüğü bir rüya üzerine, kendisinin bir adaması şeyine, onun, onun kurban edilmesi fastı geliyor. Üçüncü taht kalpteki. En ne onu da götürüyor. O bıçak boğazına dayandığı zaman, Üç tane büyük fedakarlık. Bu fedakarlık şeyinde Cenab-ı Hak'la dost oluyor. Cenab-ı Hak koçu indiriyor. İbrahim diyor ayet-i kerimede bu açık bir imtihandı diyor. Yani zor bir imtihandı diyor. Çetin bir imtihandı diyor. Sana selam olsun diyor Cenab-ı Hak. Yani İbrahim'e, Cenab-ı Hak kuluna selam ediyor. Bu açık bir imtihandı İbrahim diyor. Sana selam olsun buyuruyor. Yani bu üç tane tahtı Allah'a adıyor. Bu ayetin kemalini İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz. Efendimiz'e daha öteye. Cenab-ı Hak o kadar demek ki İbrahim Aleyhisselam'a bir muhabbeti var ki. Haç ibadeti Müslümanlar için farz kılınıyor. Hatta diğer şeylerde de farz oluyor. İbrahim Aleyhisselam'dan, hatta Adem Aleyhisselam'dan. Bu kemalı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de. Velhasıl abidun ibadet edenler buyuruluyor. İbadetleri muhtaçız, Kendimiz için muhtaçız. Elhamidun buyuruluyor. Hamd övgü, sena Cenab-ı Hakk'ı. Her şey Cenab-ı Hakk'ın şahidi. Zerreden kürelere, mikrodan makroya. Abes yok kainatta. Her şey bir sanat harikası. Her şey Cenab-ı Hakk'ın şahidi. Bir Allah dostu onu söylüyor. Cenab-ı o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gaiptir. Bu dünya insan için hazırlandı. Ve bin bir hikmetlerle tezhin edildi. İlahi kudret akışlarıyla, azimet ilahiyet tecellileriyle. Tabi kulun bu kadar İlahi azimet karşısında alık ve abuz kalması ne kadar hazin. Onun için Salala aleyhi ve hep Cenab-ı Hakk'a halindeydi. Aynaya bakardı ham halindeydi. Güneş'e aya bakardı ham halindeydi. Cenab-ı Hak hep azamet-i yemin yeminledi. Ve şemsi buyuruyor. Güneş'e yemin olsun buyuruyor. Gecenin gündüze dönüşlerimi nasıl bir ilahi bir periyot. Hiç saniye şaşmayan üperyol. İnsan kendisine baksa ne şekilde hamd edecek Cenab-ı Hakk'a? Bir, diğer bir mahluk olarak dünyaya gelmedik. İnsan olarak geldik. Cenab-ı Hak ah senin, takvim sırrını verdi kalbimize. Nefâtü fîhimin Ruhi buyuruyor. Hep ikram-ı ilahi. E, bu kadar ilahi ikramı bir Necasetten geldik, bir gül şeyinin içinden gelmedik, bir yüzden akan bir terden gelmedik. Cenab-ı Hak çeşitli kademelerden geçirdi. Sonra insan diyor, senin şekilsizlikten en güzel şekilde birleştiren, Rabbine karşısını aldatan nedir buyuruyor İnfitar Suresi'nde. Soruyor Cenab-ı Hak. Bir bebek olarak dünyaya geldik bir inkişaf, gençlik, olgunluk, en nadir bir ihtiyarlık, yolculuk, Efe Lala Columbu akıllerdirmez misiniz buyuruyor. Yani her halde bir hamt halinde olabilme. Hep ilahi manzaralar, ilahi azametler kalp inkişaf edecek. Bu azametler karşısında kalp derinleşecek. Her an zikir halinde olacak. Aman ya Rabbi diyecek. Hamt halinde elhamdülillah rabbil alemin diyecek. Ondan sonra Cenab-ı Hak Es-Sahihun buyuruyor. Oruç tutanlar ve Allah için seyahat edenler. Er-Rakihun, Es-Sacidun buyuruyor. Bir müminin rükûsü ve secdesi bir ruhaniyet tevzi etmesi lazım. Cenab-ı Hak da Fetih Suresinin sonunda onları rükû ve secde halinde görürsün buyuruyor. Demek ki rükû ayrı bir manzara verilir, secde ayrı bir manzara verilecek. Bir huzur Bir ruhaniyet tevzi edecek. Ondan sonra Cenab-ı Hak marufu emrederler buyur. Kalp ruhaniyetle dolacak. Marufu emrederler ve, ve münkerden nehy ederler. İlk başta insan kendisinin, kendisinin bu telkini yapacak. Ben ne kadar Kur'an ve Sünnet'in muhtevası için aile hayatım nasıl? Aile hayatımda Allah Resulü'nün aile ayete ne kadar benziyor? Ticari hayatım ne kadar benziyor? Merhametim, vicdanım ne kadar benziyor. Ondan sonra iş dolacak ki, bu işteki bu şekilde bir dolu bir kalple aksedecek bu. Boş bir bardakta ikram edilmez. Kalp dolu olacak ki. Onun sahabinin yetişmesine baktığımız zaman, sallallahu aleyhi ve Efendimizin kalbinden talakki etti her şeyi. O zaman satırlar yoktu, okuma yazma yoktu. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın hududunu muhafaza edenler. Bu da çok mi? Ne ileri ne geri. Birisi bir namaz kılıyor güneş doğarken. Kerahat vakti. Öbürüler tabiinden, öbürü diyor ki sen diyor yanlış iş yapıyorsun diyor. O da diyor ki peki diyor Allah'a secde etmek suç mudur? Ve Allah'a secde ediyorum diyor. Öyle ama diyor sen diyor Allah Resulü'nün emrinin emrine diyor. Oradan senin büyük ve bayım diyor. Yani her şey diyor. Yani li hududullah. Yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu şeyleri dikkat etme hudutlara. Ne ileri ne geri. Her safasında hayat. Miraslı olsun, ticari hayatta da olsun vesaire olsun muamelatta demek ki çok dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra Cenab-ı Hak ve beşirü müminin buyuruluyor, müminleri müjdele buyuruluyor. Yani canının malını feda eden, onların vasıfları bildiriyor. Ondan sonra sen o müminleri müjdele buyuruluyor. Yine buna benzer ayetler çok var. Nur suresinde onlar ne ticaret ne de alışverişin kendini Allah'lı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat veren alıkoymadığı insanlardır. Ve onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar sureyi nurda. Demek ki ticaret alışverişin hiçbir zaman aile hayatı çoluk çocuk gafleti düşürmeyecek. Efendi babalarımızı çok naklederlerdi. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin halifelerinden Muhammed Paris Hazretleri hacca gider. Hacca giderken Bağdat'ta konaklama yeri bir genç görür. Külçe altın tartar, külçe altın verir, üzülür. Genç der, delikanlı der, tam ibadet şeyinde altın tartıyor, altın veriyor der. Ondan sonra Mekke mükerremeye gider, tavaf eden bir ihtiyar görür, aksakallı. Ağlar bir türlü Kabe'nin duvarlarına yapışmış. Ah der, keşke der, bunun gibi bir yalvarı bilsem der. Sonra bir murakabeye varı tavaftan sonra. Bağdatlı kuyumcu önüne gelir. Altın taltan altın veren. Kalp zikirle. Nasıl ayet-i kerimede? Ayaktayken, oturken, yanları üzerindeyken zikrederler. İhtiyarın hali, hali duruma gelir. O da Allah'tan dünyalık istiyor. Dünya menfaati istiyor. Burada da Cenab-ı Hak ne ticari ne de alışverişi Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Namaz kılmaktan, demek ki namazı da işledik işi olsun ezanla işini bitirecek, tatil edecek. Hayyâlel-sala, hayyâlel-felâ'ye cevap verecek, mukabele edecek, Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet edecek, zekatını verecek, fazlasını da verecek. Ya ne kadar tam yerine verim, ne kadar da ya böyle milimetre hasisçe bir hesap Allah Resulü istemiyor, fazlasını verin buyuruyor. Cenab-ı Hak da kulü'l-af buyuruyor, fazlasını ver buyuruyor. Ondan sonra daima bir fanilik içinde olacak. Onlar kalplerini ve gözlerini Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Nedir o kıyamet günü? La uksumbi yömmül kıyamet. Yine diğer bir ayette, ey Resulüm her şeyi dehşetle saran o kıyametin haberi sana geldi mi buyuruyor cenabı Hak? Tekabül suresinde çok ayet yani bu son 300 billatsa hep bu kıyametin şiddeti ki hep cenâ ikaz haline o kıyamete hazırlık olmak. Ya i̇şte nasıl hazırlık olacak? Yukarıdaki ayetlerle lahafun aleyhim ve lahum yahsinun onlar o gün mahsul olmayacaklar, üzülmeyecekler o büyük infilakta. Buna benzer çok ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak bizi fedakarlar davet ediyor. Fedakarlık neticesinde Cenab-ı Hak'la dost olmayı